sende, daiven kalması sen makamdırsın. Sen artık o makamdasın, O makamdan konuşursun. Daha aşağı makamdan inmezsin, o makamdan konuşursun. Daha başka makam atarsan, başka pecereye olursa o makam, o pecere sende aynı kalırsa, bu makamdan oraya geçmiş. Hz. Peygamber, böyle her gün geçmiş makam. Yine de doymuyor, Ya Rabbi daha ver, daha ama ömrük evet, düğünün de destan de, bir firma de, de kamatı yaptı. Bu düğünün için alınanmış bir şıkkı. O halden hmm. yani, hmm. bir şıkkı yaptıdır. Fırkanın bulunuyor. Şimdi bu O hal hmm. geçiciyse, şimdi başlıyor, dersler bittiyse, hmm. hangi? Hmm. Yeni geçip, O sen, de, bir sen, şeyin şeyin et, sen hep böyle kokusuna gelip, o hal yağmur ederse sende. senindir o makamdan oluşursun. Ben aşırı bakışmazsın. Böyle bir dilerim. Makamdan oluşursun. Şimdi burada da birçok hastalığı anlatıyorum ama hepsi aşırı böyle. Bütün bu anlatılan ifadeler fark ve cem o. Olayını anlatma çabalarından başka bir şey değildi. Yani Fak ve bize, biz gibilere anlatabilmek için gayret bir binlerce izler vardır. Hani insanı anlatanlar. Yoksa hadise, kelime, kalıplarına sığmayacak boyutlar taşındaydı. Farkı da Cem'i de anlatabilmek, o hal yaşayabilmek çok zordu. İki sırtçı birbirine cemi ve farklı aynan edici birbirine her insanın kâbe değildir. Çünkü anladık görüntüsü içerisinde anlayanlar e, onu yapar kolay değil. Onu da söyleyeyim. Hali uzun zaman ise Allah verir hemen o halen üzerine gelir. Bana vermez daha uzun zaman. Yani bu bu şeyi yaşamak, bu, bu hale gelmek zordur. Allah'ı bir yerde, kulu ayrı bir yerde mütalaa edip mesafeye koymak hep doğru olmazsa gerek. Yani Allah buldu, ben Ya tamam. Allah, Allah orada sen buldum ama Allah'a yaklaşmak için gayret et. Allah eteğine doğru, Allah ayetler dibine doğru gitmeye çalış. Allah aşıyla, aş, en tepe nokta demektir. İnsanın aşı, aklıdır. Allah'ın aşı, sonsuzluk olur. başka. Kendisi Allah'lığıyla o kulun aral gönlündedir. Allah'ın tecrübe ettiği kulun gönlündedir. Allah şubu lallahu Allah şubu lallahu anh. Allah o kulun gönlündedir. Allah, o kulun gönlündedir. Allah, o kulun gönlündedir. O gün günlük günlük, günlük günlük görmüşsün, pul ediyor musun? Allah oyalı, Allah bütün kâinlada sığmaz ama mümin bir kulunun o e, e, sığar. Bu, Ben alemden sığmam Hı? ancak mümin bir kulunun Allah'a göre kimiz zümrünlere kimiz Bütün hasere kulun gönül ceryenleri şeklinde meydana gelir. Allah'a inanmayan Allah'tan Allah fikrine uzak kalmıştır. Allah'a inanan Allah'ı gönlünde bulmuştur. Bir gün bunu Allah bizim de kendini götürür. Cem de, fark da kapalı devre. Yani şöyledir. Cem ile fark aynı yerde, aynı yerde ve birbiri peşe sıraktır. Aynı yerde yaşamak. Farkı da, cemi de aynı anda yaşayabilmek. Şimdi gökde uçarken yeleğine yani katılamazın diye. Bak, daha cemide yaşayamad, yaşayabilme. Çünkü bunu anlatılmak çok zor. Yani, Cem'i bulamıyorum adamın daha doğrusu. Zor bir hali yaşamak. Daha önce bir şey geçindi söylediğim aşk yaşanır. Aşk tarif edilmez, aşk anlatılmaz, Aşkı anlatın kelime yok dedi. Aşkı herkes anlatmıştır. Belki doğru ama eksik anlatmıştır. Aşk, bu nasıl bir şeydi, çizgi olan bir şeydi, o da kelime, şarap derler, şarap, Allah aşkına haram var, hara mı, hara mı beklerler, şarap işte, o da şarap bekler, şimdi değil o da şarap, o şarap, yani, bunu vurur, o da vurur, o da dümarlı, aynen, Allah'ın şarap başka, e, sarhoşun şarını başka. O için kelimeler işte anlatmaya kafir gelmediği için tasavvuf biraz yanlış anlaşılır. Bunu da bilmemiz lazım. Allah gökleri ve yeri altı günde. Burada altı gün şu bizim bildiğimiz gibi. 25 saat gündeyiz. Allah bir yerde buyuruyor ki benim senin, benim bir görem senin senenin 1000 yıldır. O da temsilidir. Bilyonları, benim düğünün geçirdiği milyonlarca yıl Allah'ın indiğini bir gündür. O da zamanı. Biz zamanı kendi ölçülüğümüzü ölçü zamanı. Allah'ın ölçüsü başkaları, onun ölçü kosmosu. Kosmos. Bizim ölçümü gibi iyidir. Günde yedi, yaratan sonra aşkın büzünü üzerine istiva edendir. Arzın üstü ve üstü üstüne gelendir. Arşın üstüne gelendir. Yere direni ondan çıkanı yağmur, ölüm maden bitki gibi gökten ineni ve onu yükselendir. iyi bilir. Allah her şeyi bilir diye alimdir. Alimiz olduğu üzerinde, her şeyi bilir. Allah basirdir, görür. Ta kâinatın öfete evet, ucunda bir şeyi görür, bilir. Allah sinidir, duyar bir şeydir. Kâinatın öbür tarafında bir şeyin işidir Allah. Nerede olsanız o sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görür. Bu aynı sureni üçüncü ayetinde ise şöyle bulunmuştur. O ilk bir evvel vahevi ve sahiden bir şey var ya bu şey üçüncü ayeti. O ilk bir sonrul görünendir görünmediği hübev evvel ve sahiden diğer bir şey var. Hatırlıyor musun? Hatırlıyor. Os, os, os, o osos yapıyor anlatırım. Hı hı. O her şeyi birendir buyurur. Hazreti evvah bu ayeti ne şükürde ifade buyurur. Bakın şöyle da. Bu da Hazreti Pir'in <Gülüyor> <Biz oturtim. Gülüyor> şey. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> Cenab-ı Hazreti Mevla'na o Allah'a sevgilim <Gülüyor> ya ne denir ki der ki Allah bir daha diyor. Ben senin gibi her şeyde görünen hem de görünmeyen bir varlığı görmedim. <gülüyor> her şeyde görünense fakat meydanda yoksun. görün görür de anlatabilir bu böyle. Her şey tersi üstüne başın. Yaratan benim de gözemin görmesi adına çok düşüncem çok güzel. Ancak fiilleriyle, sıfatlarıyla o kendini gösteriyor. Şimdi onu da göreceğiz. Şimdi şu şimdiye kadar anlattıklarımızı biraz şöyle daha toparlayalım. Yaratanla Yaradan'ı ayrı görmeye bak. Ben sabahtan öğlen tekrarlıyorum. Bunun üzerine varlık alemini hakkın, varlık alemi bütün hikaye yaptı. İçinde, dışında ne varsa bir şey yok Hakkın zuhurü ve tecellisinden ibaret görmeye de cem denir. Demek ki, bütün varlığı Allah'ın tecellisi görmek cem. Yaratana yaratana da Ağır gönlüm var. Kızacağım. İki saatten gözüküyor. Deniz yaklaştı. Gitmeliyim. Akan suların yağan yağmurların hasımlı bütün suların denizin suyu olduğunu demek evet değil mi? Deniz en, en de boğuluyor. Bu oluyor. Yü yü yü yü yü yü yü yü Yağın altı yere iniyor. Yeryonu tarrolatı tabanlarına veriyor, ağırlar veriyor. Beküsü de denize akıyor, göller akıyor, yine bu Devri daim hastalık daima devam ediyor. Asırlardan beri devirdir. Başka şeyleri görünüp başka isimleri artlandırır gibi, şimdi bütün bu su, bir yerde buz, buz, buz, buz, buz, diyor, su buz diyor su Buz diyor su, buz da su. Kar diyor buz. Deniz diyoruz, göl diyoruz, nehir diyoruz ama hep su. İsimleri başka, halleri ayrı ama isimleri aynı. Salik benim yani bizler ama salik sade e, fark gören değil, farkı da cemide aynı anda gelen salik. Önce bütün işlerin bir ol. Allah işi olup, ilahi kaynaktan çıktığına, meydana gelir, durum şeklinde göre değişik şekilde de evet. şey ve şekillerine göre de değişik isimler aldığını, farklı görüntüleri aldığını düşünürüz. Sabah yeri deriz, sabah, sabah deriz. Bakalım da onun gibilerdir. Sabah deriz, rüzgar deriz, kürtüme deriz, bora deriz. Yani aynı hava hareketinin şekilleri, ama aynı hava hareketi aynı şekilde havadır, ama çeşitli formanda gittir, havadır. su aynı şey, denizdir, gölge var yağmur var, yağmur, kardır, bozdur, bu da sudur, ama şekilleri başka, ama hepsi aynı, hepsi aynı su. Bütün bunları düşünen de sahip düşünür bunlar. Sadece farkı gören düşünür. O zaman demek ki bir tevhid var. Yağmurun, karın, buzun, suyun, denizin, gölün tatlı su acısı denizler hepsinin bir, bir, bir olduğu bir olduğu var. Çok basit bir tevhid Geliyor, Suyun tevhid var. Gelmiyor öbürü havain terbiyesi, ateş, yanağ dağıtır, yanağ da ben çıkar, ormandan gönül, övde, mandalda yapıyorum ateşi, övde, o da terbiyesi, bir birlik var, birlik var, bunları, bütün bu küllerin bir, bir oluşumu var, bunu hep bir yakın görüyoruz. Her yedi ef'al. E Fiillerin ef'al, fiilinç oldu. Bütün fiiller tek bir yerler oldu. Yağmur aynı su, gündeş oluyor su. Ateş aynı yerde. Bütün hasiler aynı yerde ve şekiller ayrılmış. Ama temelde aynı. Sonra bu yaratılan bu fiillerin, işlerin, bütün bu esma Hüsna dediğimiz Allah'ın sıfat isimlerinden meydana geldiğini demide söyledik dedi yani. Rahman dedi, rahman, rahman. Kâinatın bütün yeri işi çeviri bir şey Allah'ın rahman sıfatından dolayı Allah kimseyi aç koymaz, aç koyamaz. Sıfatından ötürü aç koyamaz. Rahman, rahman. Allah kimçe aşk olur. Allah kimçe bakun sizi sakız bırakınız. Rahmetdir. Sağlar Allah, Allah kim ibadet edenlere daha çok kolay, daha daha imama eden, tanımayanlara da gene yapar bu bahsı bakımındadır. Eladi Allah şey kabuldür Allah Beni açıp aşıkta gel vardığın zaman şimdi atleti diyor ki ben onu Affetmek, affetmemekten utanırım diyor. Geçen mesleği Ben bana elini açık ve rahat veriyorum. Onu ben utanırım diyor. Demek ki, ah, ah, çok hafif O gün çok fırsatım fırsatı var. İzmir, sen sayamazsın. Ama, hak oldu mu, Hak, Hak'ta biraz Dur. bir Hak sahibiyle anlaştırmıyor, bana Hak sahibi anlaştırmıyor. Ve onu aklını ise, ya onun hakkını öde, böyle Hak'ta büyülemiştir. Demek ki fiillerde birlik var, bu fiilleri meydana getiren haliselerde neredeyse göre Allah'ın isim ve sıfatlarından meden, e, meden görüyoruz. Peki, bu e, isim ve sıfatların nereden geliyor? O da Allah'ın Allah, ın, Allah ın isminden geliyor. Yani o sıfatların sahibi olan, mağbulun ismi olan Allah'tan geliyor. Ve onun kısaltılması da bu hu, şimdi Allah deriz, bilillah deriz, yağu deriz, hu deriz, hepsinde, i̇ş hiç i̇ş değişmez, hiç değişmez. İstediğini söyle. Ama siz bu tarafa neshe? Allah ifade eder. Ama sadece, mesela Rab dediğimde ya Rabbi, Allah diyor. ya Allah, ya yağu, ya Allah ismi Celal. Allah ismi isminin resmi huz ismiyle ve sıfatıyla vasfedilmiştir. Ama ayrıştırırsak eee teker teker tek tekden gördüğümüz en son şey bu. Bu bir sıfatedir. Değişir. Öbür tarikatların değişir. En son zikri zikr birlikte zaman hu diye senelüdüler, şeylerde, insanı okuyeten bir beş on dakika böyle şirketler aynı sonlanıyor. Yani bunlar bu isimlerden çok büyük bir. Allah i̇ster Allah'ta, iste Lütfat'ta, iste Nehun'da, iste Kud'da, bir ne fark etmiyor. Büyük Allah'ın, küçük Allah'ın, bütün esmasını ve sıfatlarını cemeden en büyük ismi de Allah'tır. Bu da. Allah, şimdi ismi Azam diye bir kelime var, duymuş muydu? Bunlar, çok çok şey yaparlar, muhteşem, çiçeğe açarlar. Fakat <gülüyor> yine kendisi Allah'a alın, yine kendime de emredesin yine Allah. Allah deyince bütün sıfat ve isimler bir anılır. Onun için mevgileri Allah tezgür tek tek Rahman, Rahim, Haykalluk falan derden zekretmez ama özel haller için, özel için, bunu da kullanmıyor başkanı. Ama buna bir verilirse biz bunu kullanmak için de bağlı olan insanın izni olmalı. Anlaşılıyor. Yüce Allah'ın bütün sı sıfatları bu Allah isminde toplanır, açılır, yayılır ve ona şekil verdiğim ve ona ruhumdan yüklediğimiz zaman mesela, bir insana şekli veren Allah'tır, o nefayı veren de Allah'tır, Allah onu şöyle bir atmıştır. Ben size Rabbiniz değil miyim? Büyük akütler. Allah imzalarının o büyük hakikten, ben sizin Rabbiniz değil miyim, dediği zaman ne olmuştur? Kimini de ver, ya Rabbi sana Rabbim misin? sana, yok sen de, Rabbimiz sana, ben seni, ben seni yaratmak, öbür günler, sen yaratmış, sen yaratmış, o yaratmış, beni arkaya etmedi, beni internet etmez, sana bak, gibi işlerlerse, o büyük hakikte, o büyük hakikteki, şey, bu. Bediği gibi yüce yaratan insanı kendi ruhundan yüklemiş. O da şöyle bakmış bir. Şöyle bir. Bütün kendi karakterleri, ne varsa karakterlerden böyle gözlerinden, şimdi bakın insan gözüyle benzetmek için var aşağıdaki zaman. O çıkan nurla bütün insanlığın köyden çizmiştir. Şimdi Fakir ama sizi bütün herkese, ama hiçbir şey biliyordur. Ee, bir, şu cep, cep telefonları var değil mi? Herkese. Bunu menşe-tekbir verici olarak da. Oradan çıkan dağılıyor. Aile aile bankları var. Bilmiyorum artık o zaman, bütün bankları hareket edecek. Ama sadece senin bankların varacağı yere var. Başka yere var. Burada, Allah da baktım, herkes kendi yeteneğine göre ondan bir şey takmış, kalmış. Ressamlık vasfı var, o onu almış, eyvallah. Onu almış, hep ben benim rahmanet eyvallah, kahveci onu almış. Herkes kendi yeteneğine göre Allah'ın o nefesinde, o nurundan bir şey almış ve bugünkü bizim karakterini teşkil eden de orada alınan onlar o şeylerdir. Bu umurda birlikte kendi istifatlarına lütfedip insana, meydana ee, İhsan buyurmuştur. İnsandaki ve canlı hayal, Recep Rabbin, hay. Şimdi hay sıfatı var Allah'ın. Bu hay sıfatı biri. biri Demek Allah haydır. Allah daima canlı ölüm. Allah ölüm diye bir şey yoktur. Allah daima girdiğinde vardır. Bunun bilirdiği de kendindendir. Şimdi tevinçe bahsettim ya, Allah'a varlık dememek lazım. Şimdi bu bahiste söylüyorum onu. Allah'a varlık dememek lazım. Varlık olması işin başka bir yerde yaratılmış olması lazım. Aşağı. Allah kendinden var. Nasıl? Bakın kendileri. Hatip Peygamber'in de şu sözü, hiç unutmayın. Allah'ın e, Zat ile uğraşmayın, sıfatlı isimleri uğraşıyorsun. Allah oradan tanımaya çalışın. Onu o adamın latayındadır. Allah ismi Allah bilinmesin. Ya tanındadır, biliyorsun. Ya ondan sonra alan denizi edip aşağı o kadimler kendini göstermesiyle e, esma unsurlar meydana gelmiş ve ayrılmıştır, ı Hüsnelerde ayrılmıştır, sıfatlanmıştır. Rabbin hay sıfatını meydana çıkıp zor etmesi, bu görüntüsü olduğu gibi, gören gözlerin görmesi de Allah'ın basir sıfatıyla. Allah her şeyi görür. Kainatın bir ucunda varsa öbür ucun kainatın, orada ne olup görür ki, o da onu yaratırdı, onun içinde de o vardır, görür. Benim içimde de var, senin içine o, görür. Sen görürsen ben de orada görür. Efendim, hakkın kuvvet sallısı antifatından kudreti, kudret maksudundan, mesela sağlık baksınlar, sağlığın metin, insanlara yardım maksudundan, hay, İnsanlara şifa bakımından şafiik. Hep bunlar Allah'ın sıfatı eder. Hep bunlar almayacağına Allah'ın o Rabbe'si senin üstüne yağarsın. Ben al, alabildiğin kadar alırsın. Ben de söyleyeyim sana. Ünyen kadar alırsın. Yapıp, alabileceğin kadar alırsın. Buna da tevhid-i sıfat verir. Yani Allah'ın sıfatlarını bir olmasa da nereden geliyor? İsim, i̇simden geliyor. bütün bu sıfat nereden? Bir noktadan geldiği için sıfatlarla birleme bana gelebilir. Varisin tebliği de sıfatıdır. <gülüyor> Teşekkür ederim Sıfatı biliyim mi? Sıfatların zatın zuhurudur. Mesela Allah dediğimiz o büyük büyük o Allah dediğimiz, dediğimiz ismi Allah olan oldu. Bak <gülüyor> suret görüntüsü olması bakımından salih zattan başka bir şey olmadığı birliğe ulaşır. Allah'ı görmezsin mi sahne? Allah sıpatları istibata vasıtasıyla görürsün. Allah sıpatlara vasıtasıyla bir görür. Buna mahkemeden kebili zat, zatı bilmek. Demek ki kainattaki oluşlar hep bir yerden oluyor buna tevhid eopar deniyor. Fiilen birleşmesi. Hep bunu alan isimler sıfatlar ve lağ olan ruhun emelleri diyor. Buna da, da tevhid-i sıfat. Sıbat veren de nokta. Tevhid eden alan kendisi. O zat zat dediğimiz büyük eee üç güç, güç, güç ona. Ona varlık kendisindendir. Saniy, yani yolcuları, bütün bu makamlardan, bıraklardan şey geçerek mevhum varlığının, kendi varlığını, işte benim Allah'ın gerçek varlığında, yok edip, fena olma, mertte yani bize tenindeki bütün sıfatları atar, şey hani, nefsi sıfatları atar. Allah'ım o sıfatlarına sahip olur. Tecevih ve hak, o netecevih de. Ve bununla dolar, boş oldu. Boşaldığı zaman fark meydan gelir, dolduğu zaman da tebih meydan Bunu yaşamak, Yıkaşmak da insanı tamir, insanı tamir eden bir insandır. Hep şeytani masiflerden boşalır, hak e, dolur. Bu kap boşlamadık çektik ya doğmayacağın, salik önce maddi varlık varlığından boşalır, sonra gerçeklik özü yani şeytani masiflerinden Allah boşluğu bitir. Allahlık basıtları da dolar. O da bu şartla çeşitli devamide gideb ve buradan cemden farklı farklı cemden daima bir ilişki var farklı iner ibadetini yapar farklı yaşar. Yükseli cemel işler. Onlar bu basıtları yollar. Ulviyet basıtları yollar. Bu kadar insanı kâmeli olur. İnsanın kâmeli her iki anı birden yaşamaktır. Farkı ve aynı anda yaşamaktır. Tabi biriyle ittifar etmeyeceksin. İşte bizim e, semamız bölgedir. Salih, bu uzantına geçerek mevhum varlığı, gerçek var yok edip fena, yok olma, kendini yok eder. Mertebde yani kendi içindeki sıfatları atar. Varlığından boşalır, hak ile dolar. Bir kap boşalmadığı çektikler dolmayacağından sadık. Bence maddi varlığından boşalır, sonra gerçekte özle dolar. Cem de bu noktaya gelmenin adıdır, veyh ile cezbe bu noktanın ürünü. Buna anladık. Sanık... Hör ki lekt